Esselamu Aleyküm ve rahmetullah ve Berekatuhu, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı, dünyada, ahirette üzerinize olsun. Allah hepinizden razı olsun, hepinizi razı etsin, iki canın saadetine erdirsin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şeriflerinden bir tanesi Ebu Bekir e, e, radıyallahu anh'den Deylemi rahmetullahi aleyh rivayet eylemiş buyuruyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri men asbaha yenvi lillahi ta'aten Allahu lehu ecre yevmihi ve in asahu sadaka Resulullah fi makal bu hadis-i şerif efendim niyetin ehemmiyetini gösteren hadis-i şeriflerden bir tanesi biliyorsunuz insanın içinden bir şeyi yapmaktaki amacı düşüncesi maksadı efendim neyse yaptığı işin değerlendirmesi ona göre olur. İnnemel amalu binniyat ameller niyetlere göre değerlendirilir. Niyet iyi ise amelden sevap alır insan. Niyet iyi değilse yapılan iş iyi bile olsa sevap almaz çünkü niyet kötü. Kötü niyetle yapıldığı için oradan bir sevap kazanamaz. Bu hadis şerhte de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki men asbaha yenvi lillahi ta'aten kim sabahla, sabaha çıkarsa sabahleyin sabahlarsa Allahu Teala hazretlerine itaat niyet ederek yani ben bugün Rabbıma itaat edeceğim emrini tutacağım onun rızasına uygun hareket edeceğim gibi Allah'ın seveceğe, işleri yapma niyet ederek sabahlarsa, sabaha başlarsa. Keteb Allahu lehu ecre yevmihi. Allah o günün ecrini ona yazar. Efendim, itaat etmiş gibi rızasına efendim uygun işler yapmış gibi sevabını yazar o günün ve in asahu eğer e, o itaati tam yapamasa, bazı yanlışlıklar yapsa, isyan durumu olsa bile. Çünkü amacı niyeti e, Allah'a itaat etmekti. E, niyetine göre e, o gününü Allah ecirli, sevaplı geçirmiş gibi o niyetten dolayı mükafatı verir. Tabi e, o günün sevabını öylece alır ama eğer içinde Allahu Teala Hazretlerine efendim asi olma derecesi tabii önemli. Kul her zaman hata edebilir. Cenab-ı Hak çoğunu bağışlıyor hatalarının. Efendim önemlilerini e, hesaba koyuyor. Çok pek çoğunu bağışlıyor. Tabii ufak tefek hatalarını bağışlar nazara almaz ve sevaplı gün geçirmiş gibi yazar. Ama daha büyük bir iş yaparsa hata işlerse o zaman efendim tabii o suçunun da cezası ona göre herhalde Allah alem gelir ama buradan anlıyoruz ki e, niyetine göre Allah ona mükafat verir. Tabii şimdi e, çok seneler önceden bir Bursalı şahıs hocamızla beraber efendim bizi evine çağırmıştı onun kapısından içeri girdiğimiz zaman bir yazı görmüştük. O yazıyı çok beğenmiştik. Beğendiğimizi söylemiştik. O yazı yaygınlaştı. Yani gibi geliyor bana. Bizim biraz böyle reklamını yapmamızdan galiba diye düşünüyorum ben. Belki yanılıyorumdur. Bugün Allah için ne yaptın diye bir yazı. Evin kapısından içeri giriyorsunuz. Hemen yazı sizi karşılıyor. Bugün Allah için ne yaptın? Adam bütün gün çalıştı. Eve geldi, anahtarı açtı veya zili çaldı, çocukları açtılar veya hanımı açtı, buyurun hoş geldiniz dedi. İçeri girer girmez karşıda hemen levha, yukarıya doğru merdiven gidiyor ama hemen önde levha. Bugün Allah için ne yaptın? Yani bugün nasıl geçti vaktin? Efendim çarşıda, pazarda, efendim dışarıda, evin dışında vakti nasıl geçirdin? Bir sorgu. Tabii bu güzel bir şey çünkü insanın kendisini hesaba çekmesini efendim e, sağlıyor bu soru kendi kendisini düşündürüyor ben bugün ne yaptım yahu acaba nasıl geçirmiştim günümü diye hatırlamasına sebep oluyor bir insanın böyle yapmış olduğu eski işlerin muhasebesini yapması çok iyi çünkü Hz. Ömer Efendimiz efendim tavsiye buyurmuş hasibu enfusakum kabli antuhasibu ahirette hesaba, büyük hesaba çekilmekten evvel efendim, insanın kendisini hesap etmesi, o büyük hesapta çok zarar e, görmeyecek tedbirleri önceden almasını sağlayacağı için çok önemli. Efendim, bugün Allah için ne yaptın? Ben onun üzerine arkadaşlara bir de demiştim ki çünkü bütün gün hatalı bir şey yaptı da eve girdiği zaman eyvah ne yaptın sorusunun karşısında Hatırladığı zaman eyvah bugün ben kötü geçirdim derse tabi o şey olur. İş işten geçmiş bir şeye nedamet olur, pişmanlık olur. Tevbe etmesi lazım. Tevbeyi de Allah sever. Tevbekar kullarını Allah sever. Affeder, affedicidir. Gaffar-ı Zünub'tur, Settar-ı Üyüb'tür, Kerim'dir. Ama iş işten geçmiştir, işte TV bahis konusu. Ben o zaman demiştim ki, asıl bir de sabahleyin bugün Allah için ne yapacaksın diye bir yazı olmalı ayakkabısını giyerken göreceği bir yerde. Sabahtan niyet etsin yani iyi şeyler yapma, akşamdan ne yaptım diye efendim düşünüp de yanlış yaptığı işler için diz döveceğine sabahtan iyi şeyler yapmayı niyetlesine alsın diye düşünmüştüm. E, bu hadis şerif bize onu telkinde ediyor. Yani. Sabahleyin insan, ben bugün Allah'a itaat edeceğim, isyan etmeyeceğim, sevaplı iş yapacağım, günahlı iş yapmayacağım, iyilikler yapacağım, kötülükler yapmayacağım diye sabahtan niyet ederse, tabi ayağı sürse bile, yanılsa bile, şeytana yenilse bile, nefsine uyusa bile ufak tefek hatalarını Allah'a affeder, o ilk niyetinden dolayı efendim ona e, o günü sevaplı geçirmiş olarak ecrini verir. Sabahtan böyle bir şeye niyet etmek çok iyidir. Çünkü insan böyle bir azimle Bismillahirrahmanirrahim dışarıya çıktığı zaman Bismillahirrahmanirrahim Tevekkel Teala Allah La havle ve la kuvvete illa billah deyip Allah'a tevekkül edip yola çıktı mı Cenab-ı Hak o günkü işlerinde ona vekil olur, yardımcı olur tevekkül edenin vekili olur efendim yardım isteğinin yardımına yetişir, işlerini kolaylaştırır rızkını bollaştırır efendim tehlikelerden korur Nefse şeytana kapılmamasını, dünyanın lezzetlerine aldanmamasını, ayrete unutmamasını da nasip eder, tevfikini refik eder, sever çünkü kendisine efendim böyle iyi niyetle yöneldi ve efendim tevekkül etti diye. Onun için sabahları güne başlarken, evden çıkarken bu düşünceyi zihnimizde iyice efendim evirip çevirelim. Bugün mahakkak bugünümü Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun geçireyim. Daha öncekilerdeki hatalarımı bugün yapmayayım. Besmele ile başlayayım. Hayırlı işler yapayım. Kötü işlerden kendimi çekeyim diye öyle yola çıkmalı. Güne öyle başlamalı. Yataktan öyle kalkmalı. Hatta efendim Bismillahirrahmanirrahim diyerek sağ yanından kalkmalı. Efendim, sonra abdestini almalı. Sabah namazını camide kılmalı, camide kılarsa efendim bir kimse sabah namazını, akşam namazını yası namazını camide kılarsa bütün gününü ibadetle geçirmiş gibi sevap alır. Onun da ayrı büyük mükafatı var. Tabii hocamız rahmetullahi Aleyh bize öğretmişti. Hadis kitaplarından öğrendiği ilimlerden. Efendim bir de sabah namazından sonra işrak vaktine kadar bekleyebiliyor kardeşlerimiz ihvanımız. O da sünnet seniyeye uygun gayet güzel bir şey. Onun da büyük mükafatı var. O gün bir haç ve ömre yapmış gibi sevap kazanıyor insan. Birçok kimse bunu bilmez. Nice insanlar biliriz. Efe gibi ortada dolaşır. Efendim sağa sola tepeden bakar. Efendim e, Kur'an'a uymaktan bahseder. Asıl dindarlıktan bahseder. Beğenmez efendim sağa solu. Öteki müminleri hor hakir görür. Ama birçok şeyi bilmez. Yani e, Peygamber Efendimiz ne buyurdu bilmez. Kur'an-ı Kerim ne buyurdu bilmez. Elhamdülillah Allah hocalarımızdan razı olsun. Bize hayırı öğreten, doğru yolu gösteren, efendim Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmanın vesilelerini öğreten hocalarımızı rahmetle anıyoruz. Ruhları şad olsun, kabirleri nur olsun. Cenab-ı Mevlamız makamlarını âlâ eylesin. Himmet ve teveccühlerine de bizleri nail eylesin. Sabahları demek ki Allah'a itaat etmek niyetiyle sabahlayacağız, öyle başlayacağız. Yeni bir güne, Allah Tevfikine refekesin, yardımcı olsun. İkinci hadisi şerif efendim, men eta ani fakat eta Allah ve men asani fakat asallah ve men yut emire fakat eta ani ve men yas emire fakat asani ve inne mel cünnetun yukatelu min veraihi ve yut takabih ve in emre bir takvallahi ve adale kane lahu bidalike ecrun ve in kale bi gayrihi kane alayhi minhu Ebu Hüreyre nezi Allahu büyük hadis alimlerinin sağlam kitaplarına geçmiş Buhari'nin Müslim'in meseyinin rivayet ettiği bir e, hadisi şerif başka kaynaklarda da var. İbn Mace'de de var. Efendim. E, Tabii hadis-i şerifin muhtelif rivayetleri birbirlerinden biraz farklı olabilir. Bu hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyuruyor ki: "Men eta ani taqat ata Allah." Kim bana itaat ederse muhakkak ki o Allah'a itaat etmiş demektir. Çünkü Allah'a itaatin yolu odur. Allah'a itaatin yolunu, yönünü, yöntemini, Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri göstermiş, öğretmiş. O bizim en büyük rehberimiz, serverimiz, önderimiz, rehberimiz. efendim Resulullah'a uymak, Allah'a uymak demektir. Zaten Resulullah'a Allah'a uymak için uyuyoruz. Bir kimse Allah'a uymak, Allah'ın emrini tutmak istiyorsa çaresi nedir? Peygamber Efendimiz'e uymak. Çünkü en güzel kulluğu yapmış olan Allah'ın en sevgili kulu, en başarılı kulu, en alim kulu, en Efendim Kur'an'ı iyi anlayan kulu, Allah'ın en sevdiği kul, Allah'ın en sevdiği işleri, amelleri işleyen kul, Peygamber Efendimiz. Onun için ona itaat etmek, onun emrini tutmak, hadisini dinlemek, tavsiyesine uymak, Allah'a Allah itaat etmek demektir. Bu, bu buna eşittir. Çünkü Resulullah benden kendiliğinden ortaya çıkmadı, onu Allah peygamber olarak gönderdi, elçi olarak gönderdi. Kendiliğinden konuşmuyor. Vema yan anil hava inhu illa wa yunyuha söyledikleri öğrettikleri Allah'ın emirleridir. Onun için e, peygamberler zaten kendisine itaat edilsin diye indirilmiştir. Yoksa uzaktan bakılsın da efendim asi olunsun diye sözü dinlenmesin diye değil. Peygamberlere uyulması lazım. Peygamber Efendimiz ahir zaman peygamberidir. Peygamber Efendimiz'e uyulacak. Uyan, itaat eden, hadis-i şerifine uyan ne olur? Allah'a itaat etmiş olur. Ve Asani Kim bana asi olursa, sözümü dinlemezse diyor Peygamber Efendimiz. Fakat asallah, o Allah'a isyan etmiş demektir. Efendim işte ben Resulullah'ı beğenmedim sözünü halini. Allah böyle diyen insanı cezalandırır. Öyle insan zaten Resulullah'ın itaatinden çıkmış, onu beğenmeyen efendim insan çok yanlış bir noktaya düşmüş demektir. Ayağa kaymış, kaymış demektir. Hatta dinden çıkmış olabilir. Efendim bu düşüncesinin derecesine göre çok büyük günah işlemiş olur ya da irtidat etmiş olur. Resulullah'a asi gelmek olmaz. Sözünü dinlememek olmaz. Ama maalesef maalesef bilmeyerek Bugün pek çok kimse Resulullah Efendimizin Efendim Sünnetine uymuyor, yolundan gitmiyor, tavsiyelerini tutmuyor. Bu çok kötü bir durumdur. Kendi kendimizi bilelim hatalarımızı, hatalarımızı düzeltelim. Bugün Ummeti Muhammed'in en büyük kusuru Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in Sünnetine uymamasıdır. Amerikalıyı dinler, Avrupalıyı taklit eder. Efendim Batılı bir filozofun sözünü Efendim mal bulmuş Mağrıvi gibi efendim kapar efendim bürosunun duvarına yazar Efe gibi ortada dolaşır ama yanlış doğru olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin e, emrinin tutmak yolundan gitmektir Allah'ın sevdiği kul odur yoksa kafir değil müşrik değil efendim günahkar e, efendim e, nefsinin eseri zalim fasık, facir insanlar değil. Resulullah'a itaat edecek. Bu çok önemli bir şey. Onun için beni dinleyen sevgili kardeşlerim, sayın dinleyicilerim, efendim sevdiğim, saydığım kimseler, iyi niyetli kimseler ne yapacaklar? Kur'an-ı Kerim'i öğrenecekler. Ayetlere ittiba edecekler. Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerini öğrenecekler. Ona uyuyacaklar, ittiva edecekler, tutacaklar. Hadis-i şerifleri efendim işte herkes başka türlü yorumluyor. Acaba hadis-i şerifler sahih mi, değil mi? Yoksa bazılarda, bazı insanlar da çıkmış hadis diye bir takım sözler uydurmuş. Ee, bize söylenilen, söylenilen uydurma bir söz mü yoksa Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifi mi? Tamam. Bunlar efendim mutlaka araştırılacak bunların araştırılmasını biz istiyoruz. Çünkü kötü niyetli birisi çıkar, Resulullah böyle söyledi der de insanı günaha davet ederse kalmaması için böyle bir düşünce mutlaka her Müslümanın en öndeki düşüncesi olmalı. Tamam. Ama alimlerimiz, büyük müştehitlerimiz doğru demiş, bu hadis-i şerif sahihtir demiş, sağlamdır demiş, öyle sağlam kitaplar yazmış, uzun incelemelerden sonra bir bir bu hadisi rivayet eden ravilerin, efendim, cerhe tadilini yapmış, incelemesini yapmış, bu hadis sağlamdır demiş, Ona uymak lazım. Ve böyle kitaplar var. Elhamdülillah, Diyanet'in neşrettiği e, Sahih-i Buhari, böyle bir eser, hem de açıklamalı profesörler açıklamalar yapmış, onu okumalı insan. Sonra benim beğendiğim, böyle bu Sıhhah-ı Sitte denilen Efendim e, mübarek hadis kitaplarını Türkiye'ye tercüme etmiş alim kardeşler var. Kimisi hayatta kimisi vefat etti. Allah rahmet eylesin. Hayırlı işler yaptılar. Ebu Davud'u tercüme ettiler. Tirmizi'yi tercüme ettiler. İbni Mace'yi tercüme ettiler. Efendim Müslim'i, Davutoğlu hocamızın açıklaması var. Başka açıklamalar var. Binaenaleyh bu açıklamalı Kur'an-ı Hadis-i Şerifleri okumalı ve onlara itaat etmeli niye hocam bu kadar bunun üzerinde duruyorsun? Çünkü televizyon kanallarında, radyolarda efendim gazetelerde din namına ileri geri konuşan ve dini bilmeyen yani ilah, ilahiyatçı olmayan İslam bilgisi olmayan Arapça bilgisi olmayan ama ortaya çıkıyor veya ortaya çıkartılıyor veya efendim uydurma bir lakab, efendim kendisine yapıştırılıyor. İşte bu İslamcı yazar İslamcı yazar ama İslamcılığı, ya, İslam'ı Yaşatmak için mi yıkmak için mi yapmak için mi yıkmak yıkmak için mi İslamla uğraşıyor yazıyor çiziyor ama yalan yanlış şeyler söylüyor demek ki yıkmakla vazifeli İslam İslamla ilgili ama yık, yıkıcı şeyler söylüyor. Ha. Bütün bu ihtilafların cevapları efendim hadislerde vardır. Hepsi çıkıyor hepsini görüyoruz. O hadisleri bilse kimse o yalan yanlış ileri sürülen efendim saçmalıklara efendim kulak asmaz, yanlışlığını hemen bilir. Hadis-i şerifleri bilmediği için millet efendim şey yapıyor, bir de şimdi e, din düşmanlarının bir kurnazlığı da hadis-i şeriflerin bazıları hadis değil de efendim birileri diye uydurmuş diye okuduklarından, duyduklarından bakalım bu sahih hadis mi, bu mevzu hadis mi filan diye oradan tabii mevzu hadise kimsenin efendim itibarı olmasın itibar etmesin onu biz söylüyoruz bizim alimlerimiz söylüyor en mütteki din alimleri söylüyor müştehitler söylüyor ama sahih hadise itibar etmemek olur mu sahih hadise de itibar etmeyi saygı duymayı törpülemek istiyorlar yani hadisi gözden düşürmek istiyorlar hatta bunu açıkça söyleyenler de var efendim hadisi bırakalım 20. yüzyılda neden beyefendinin keyfine göre hareket etmesine hadisi şerif e, tahdit ediyor engelliyor diyor ki öyle yapma o günahtır. Ya da o da o günah olan işi yapmaya başlamış, tutturmuş onu. Tabi hadis-i şerif o günahtır dediği için orada fıyası meydana çıkıyor. O zaman efendim, bu hadis-i şerifi nazar dikkate almayalım. Hadis-i şerifi nazar dikkate almayan bir insan İslam'ı anlayamaz, hadise zekatı anlayamaz, namazı kılamaz. Çünkü teferruat hadisten öğrenilmiştir. Namaz kılma emri Kur'an'da vardır. Teferruat hadisedir. Zekat verme emri Kur'an'da vardır. Teferruat hadisi şeriflerdedir. Hadisi saymayan bir insan hadisi kaldırdığı zaman e, din tahrip olur. Din öğrenilmez. Uygulanamaz, yaşanamaz. Zaten onlar da istiyorlar ki din yaşanmasın. Sadece, sadece, sadece kişiler şey böyle laf olarak ağızda hani sembolik olarak diyorlar ya ben Müslümanım desin. Elhamdülillah Müslümanım. O da güzel tabi. İnsanın kendisini Müslüman sanması ve sayması Müslümanlığa bağlı hissetmesi kendisini fena değil. Güzel ama yetmez. Müslüman olacak, Müslümanlığa uyacak. Allah'a ve Resulullah'a itaat edecek. İtaat etmedikten sonra günah işledikten sonra cezasını çekeceği için günahları bilmesi lazım. İşte bu sebeplerden hadis-i şerifleri küçük düşürmeye çalışanlar dini tahrip etmek isteyenlerdir ama düşüremezler tabi erbabı bilir yani Avrupalı da olsa efendim, Amerikalı da olsa Resulullah'tan rivayet edilmiş bir söz onun için önemli ifade eder İslam'ın hükmü budur, budur diyebilir bizim memlekette bazıları efendim boşver diyor ama onun boşver demesi kendisini helak eder yani bir kıymet ifade etmez binaenaleyh Allah'a itaat edeceğiz Kur'an okuyacağız, Resulullah'a itaat edeceğiz, hadis-i şerifleri çok iyi takip edeceğiz, okuyacağız. Niye biz size hep hadis sohbeti yapıyoruz? İslam'ın güzelliği ve teferruatı, incelikleri, efendim hikmetleri hadis-i şerifler okuyunca anlaşılır diye. Hadis-i şerifleri okuyacağız. Sağlam hadis kitaplarını okuyacağız, çürükleri okumayacağız. Yani çürük, kimin tarafından yazıldığı belli olmayan, kitapları okumayacağız. Hadis-i Şerif'in çürüğü olmaz da. Yani adam çürük adamdır. Bir kitap yazmıştır. Millet onu bir şey sanıp okuyor. Bana böyle bir kitap getirdiler. Yazlarını söylemeyeyim de şey olmasın ama cahillik efendim ummanı. Cahillik ummanı. Bir sayfada 20 tane 30 tane hata yapmış efendim ayet olmayan bir cümleciyi ayet diye zikrediyor. Ayeti bile bilmiyor. Kur'an'ı bile bilmiyor. Yani kitabını atmak lazım çöpe, yakmak lazım. İçinde biraz Allah peygamber sözü geçiyor diye, şey yapmasın diye veya gömmek lazım kuma. Okutmamak lazım. Adam da ortada efe gibi dolaşıyor halbuki hiçbir şey bilmiyor. Çok cahil. zır cahil yani böyle. Efendim o kitapları okumamak lazım. Büyük alimlerin yazdığı, büyük müştehitlerin yazdığı, çok değerli kimselerin yazdığı kitaplar okumak lazım. Her zaman söylüyoruz üniversitede derslerimiz sırasında öğrencilerimizi iyi yetiştirmek için de söylediğimiz, üstüne bastıra bastıra söylediğimiz şey efendim değerli insanların yazdığı, selahiyetli kişilerin yazdığı, uzmanların yazdığı kitapları okuyun. Böyle kıyıdan köşeden. haber oradan buradan toplayıp da derleme kitap yazmış insanlar mutlaka hata yaparlar. Onları okumayın. Asıl kaynağını alın. Asıl kaynakları okuyun diyoruz. Efendim öyle olduğu zaman asıl alimlerin, büyük alimlerin eserlerini okuduğu zaman yanılma olmaz. Yanıltmaların da, yanıltmak isteyen kimselerin de bir tesiri olmaz. Hadis-i şerif bazı rivayetlerde burada bitiyor. Bazı rivayetlerde de devam ediyor. Efendim ee, şöyle devam ediyor. yuta il emire fakat etaeni Kim başına tayin edilmiş emire itaat ederse bana itaat etmiş olur ve men ya asıl emire kim bağlı olduğu emire isyan ederse fakat asani bana isyan etmiş olur şimdi emir diye bir kelime geçti burada emire itaat peygamberimize itaat gibidir emire isyan efendim peygamberimize isyan gibidir emir ne demek emretmek buyurmak efendim selahiyetine sahip yetkili kişi demektir Emir hangi rütbededir? Yani bizim bu çağımızdaki rütbelerden hangisine uyar hocam diye soracak olursanız. Her emretme makamının başındaki kimse emirdir. Diyelim ki efendim çok küçük bir dairede bir müdür var. O dairede emir oradan çıkıyor. Ötekiler onun emrini tutuyor. O da emirdir. Sular dairesinin emiri diyebilirsiniz. Yani Arabistan'a da gidildiği zaman böyle şeyler oluyor zaten. Mekke emiri diyorlar, Medine emiri diyorlar valilik makamında. Veya filanca dairenin emiri diyorlar. efendim. Veyahut aynı şekilde efendim orduda, askerin başında bir şey oluyor, kişi oluyor. Ona da emir deniliyor. Yani e, Arapçada emir sadece askeri manada komutan demek değil, emretme hak ve selahiyetini makam dolayısıyla almış olan kimse demek. Tabi İslam bir düzen, intizam dini olduğu için namaz bile imamın önderliğinde kılınıyor. Öne imam geçiyor. Cemaat de ona uyuyor. Halbuki ibadet kişiseldir. Ama kişisel olmasına rağmen imamla beraber topluca kılınıyor. Bu düzenden kaynaklanıyor. Saflar muntazam oluyor. Efendim sonra efendim e, silsile, meratip yani kim kimin rütbeci üstündedir. Üstteki alttakini emrediyor. Bu o alttakinin onu dinlemesi lazım. Yani bu düzeni, düzenliliği ve emir komuta e, e, silsile meratibini İslam e, tavsiye buyuruyor. Böyle olacak tabi. Herhangi bir işe bir kimse tayin edildiği zaman Efendim bir onun baş sorumlusu olacak Emir odur. Bir de o işi beraberce onunla beraber yapacak bir yığın insan olacak. Onlar da bu Emir'in komutusu altındadır. Peygamber Efendimiz zaman zaman bazı yerlere böyle birlikler gönderirdi. Bir tanesi onların başına Emir seçerdi. Sen bu topluluğun emirisin derdi. Yani bu sefer bu toplulukta bu topluluğun bu vazifesini yapması esnasında emir ve komuta senin elinde demek. Bu askeri bir, bir şey de olurdu. Ama bazen de mesela çarşı pazarın düzenini sağlasın diye birisini emir tayin etmiş olabilir. Veyahut efendim falanca şehre git orada şu işi yap diye efendim askeri olmayan bir amaçla yani mülki bir görevle gönderdiği kimse de emir sayılabilir. Bir keresinde hatırlayalım efendim bu işin mahiyeti iyice belli olsun diye Peygamber Efendimiz bir topluluğu gö görevlendirmişti bir yere gönderecekti bir görevle. Hepsini karşısına aldı, tanıdı, e sordu. Kur'an-ı Kerim'den ne kadar biliyorsun dedi. Efendim her birisi hakkında bir özel konuşma yaptı. Nihayet bu kişilerden bir tanesi karşısına geldiği zaman Söyle bakayım sen Kur'an-ı Kerim'den ne kadar biliyorsun dedi Peygamber Efendimiz ona. O da dedi ki Ya Resulallah ben şunları şunları şunları biliyorum. Sıraladı bildiklerini. Bir de Bakara suresini biliyorum dedi. Bakara suresi Kur'an-ı Kerim'in en büyük ayeti. 286 ayet. yüz yani büyük bir şey biliyor. Hem de içinde ahkam ayetleri çok olan bir sure. Yani e, dini hükümlerin, dini ahkamın çoğu içinde olduğu için... E, Efendim namaz, e, bilmem e, korkun namazı, efendim abdest alma, e, efendim teyemmüm vesaire, efendim zekat, e, namazın şeyleri hepsi içinde olduğundan tabii o çok büyük bir bilgiye sahip demek. O zaman bir daha sordu Peygamber Efendimiz takdir ettiği için. Sen Bakara suresini biliyor musun? Biliyorum ya Resulallah. Yani aferin maşallah manasına herhalde. Ondan sonra ona buyurdu ki, "Fiz he, iz emiruhum. Hadi git bakalım. Sen bunların başkanısın, emirisin" dedi. Neden dedi? Kur'anı en iyi biliyor diye. Demek ki burada tabii bir şey var. Efendim emirlik bir saltanat, efendim kendi başına buyrukluk değildir. Edileceği itibariyle Allah'ın rızasına uygun hareket edecektir. Binaneli Allah'a itaatle emir vazifelidir. Allah'a isyan ederse. O zaman ona itaat edilmez. Allah'a isyanı emreden bir amirin sözü dinlenmez. Ona itaat edilmez. Çünkü Allah'a isyanı emrediyor. Yap şu günahı diyor. Yap şu hırsızlığı diyor. Yap şu yüzsüzlüğü, arsızlığı diyor. O zaman dinlenmez tabii. Efendim e, bu bir de gönderilen şahsın e, Kur'an'ı en bil, iyi bilenini seçmesi Peygamber Efendimiz'in çok ilgi çekici bir şey. Şimdi birisi çıkıyor ortaya, ben emirim. Kim tayin etti seni? Kimse tayin etmedi. Sen kendi kendini emirliğe yakıştırdın, emirim dedin. Peki Kur'an bilgin ne? Aa, ben Kur'an'ı bilmem. Ee, bir bilgi gerektiği zaman ne olacak? Hocaları toplarım, ona sorarım. Taşıma suyla değirmeni döner mi? O zaman e, o bilgili, daha bilgili Kur'an'ı en iyi bilen İnsanın emrine gir bakayım sen. Çünkü kendi bildiğine iş yaparsın. Ortalığı berbat edersin. Öyle şey olmaz. Keyfi şey yok. Peygamber Efendimiz Kur'an'ı en iyi bileni emir tayin etti. Böyle olunca emire itaat, bana itaattir. Çünkü emiri Peygamber Efendimiz tayin ediyor. Efendim emire isyan Peygamber Efendimiz'e isyandır diye bildirdi Peygamber Efendimiz. Sonra hadis-i şerif sanıyorum bu asaniye kadar efendim ee, şeyde bazı kaynaklarda bazılarında bundan sonraki kısmı yok galiba. Aşağıdaki ifade onu gösteriyor. Ve inlemel mel imamu cünnetün. Önder, emir, imam bir kalkandır. Yukatelumin verahi o kalkanın arkasında çarpışılır. Ve yuttakabihi onunla korunulur efendim tehlikelerden. Fein emre bir takvallahi eğer Allah'a itaat etmeyi, Allah'tan korkmayı, Allah'a takva ile kulluk etmeyi emrederse, o yolda emirler verirse ve adale adaletle idarecilik yaparsa, kelehu bizalike ecrun. Bu yaptığı idarecilikten efendim bu kişi, bu önder sevap kazanır. Ve inkale gayrihi eğer efendim bunun dışında başka sözler söylerse yani hatalı sözler söylerse, dinde olmayan, takvaya uymayan, adalete sığmayan şeyler emrederse kâne aleyhi minhu. Bu sözünden dolayı ona vebal gelir diyor Peygamber Efendimiz. Yani herkes Allah'ın huzurunda sorguya, suale maruz olacak. Emirlik saltanat değildir. Tahta kurulup, efendim, keyif çatmak yan gelip, yan yatıp efendim, zevk yapmak değildir. Allah'ın kullarına hizmet etmektir veyahut Allah'ın verdiği, gösterdiği dinin, imanın veya efendim Müslümanları yöneten asıl sorumlu kimsenin alttaki, daha alttaki kimselere efendim şu görevi yap diye verdiği bir görevdir. O görev Allah rızası için yapılır ve takvaya uygun bir şekilde yapılır, adaletli bir şekilde yapılır. Yapılmazsa sorumlu olur ve takvaya aykırı bir söz söylerse dinlemek de gerekmez. Çünkü Peygamber Efendimiz birilerini yine böyle bir göreve gönderdi. Baştaki adamla sondakiler arasında anlaşmazlık çıktı. Adam kızdı. Başta emir tayin edilmiş kişi biliyor böyle emire itaat edilmesi gerekir diye Efendimizin tavsiye ettiğini bildiği için kasıldı ve dedi ki Ateş toplayın, şey, odun toplayın. Peki dediler, topladılar. Çünkü emir. Ateş yakın. Topladıkları odunu, ad, odun yığını ateş dediler. Kocaman bir ateş, har, har har har yanıyor. Ondan sonra ne dedi? Tahmin edemezsiniz. Bilenler bilir ama bilmeyenler tahmin edemez. Efendim, girin ateşin içine dedi. Kızdı ya. Emrindeki kimselere bir sebepten kızınca girin ateşin içine dedi. Emir ya. Ha, şimdi bu emir dinlenecek mi? Dinlemediler. Dediler ki biz senin bu sözünü kabul etmiyoruz, senin bu buyruğunu dinlemiyoruz ve bunu Resulullah'a dönünce söyleyeceğiz. Bu işin aslını anlayacağız ve döndüler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına. Dediler ki ya Resulallah bu adam böyle böyle yaptı. Yani acaba e, emire ithal, itaat edilecek diye düşünerek ne olursa olsun ölürsek şehit oluruz gibi bir düşünceyle filan acaba e, ateşe girin dediği zaman girse miydik, girmememiz yanlış mı oldu yoksa girse miydik diye sordular. Peygamber Efendimiz'e ilgi sormuşlar çünkü her kafadan bir ses çıkar belki bazısı da başka türlü bir şey söyleyebilirdi. Peygamber Efendimiz buyurdu ki eğer girseydiniz cehennemlik olurdunuz, intihar olurdu. Kendisini öldürmüş insan intihar eden cehenneme gider, cehennemlik olurdunuz dedi, girmek yok. Ve o, o zaman buyurdu işte, Allah'a isyan emredildiği zaman kulun sözüne veya emirin sözüne itaat edilmez. Doğru söylesin, yanlış şeyi söylemesin. Bu çok modern, çok çağdaş, çok çağlar üstü, çok güzel bir kuraldır. Yani hiç kimse efendim haddi olmayan, hakkı olmayan bir sözü başka bir insana emredemez. Yanlış bir şeyi yapmayı söyleyemez. Öteki insan da onu yaparsa sorumluluk onundur diyemez. Çünkü o da diyecek ki hayır bu yaptığın söylediğin doğru değildir. Ben bunu dinlemem diyecek. Çünkü gir ateşin içine girilmez. Öyle şey olmaz. Onu emretmemesi lazımdı. Efendim, emirliğin hududu budur yani. E, hududu vardır. Öyle. Sonsuz bir selayet değildir. O da bir görevdir. Görevlerde, sandalyelerde gelip geçicidir. Bir gün birisi olur, ondan sonra ertesi gün başkası olur. Hazreti Ömer radıyallahu anh, Çok başarılı bir komutan olan ...Hadid İbni Velid radıyallahu anh'ı... ...komutanlıktan azletti, ...yani başkomutandı... ...indirdi aşağıya... E, ...dediler ki... ...ya emir el mü'min... ...yani güzel savaşıyordu... ...tecrübeli, bilgili bir komutan zaten... ...biliyoruz radıyallahu anh... ...çok iyi bir savaşçı... ...efendim niye indirdin... E, ...başkasını tayin ettin... ...dedi ki... ...yani millet... ...zaferleri... ...onun iyi komutanlığından dolayı... ...kazandığımızı sanmaya başladı... Ben göstermek istedim ki o gitse bile bu bereketten dolayı yani Allah yolunda cihat etmekten dolayı yani gayenin iyi olmasından dolayı Allah gene efendim başarı verir onu göstermek için başka birisini tayin ettim dedi. Bu çok güzel Hz. Ömer çok fakih bir sahabi idi radıyallahu anh çok güzel bir şey yani zafer şeyden mi Halid ibni Velid'den mi hayır zafer Allah'tan galibiyet Allah'tan. Galibiyeti Allah sevdiği kullarına, mütteki kullarına verir. Kul mütteki olduğu zaman verir, takvası olmadığı zaman da mağlup olur. Yani ordu takvadan uzaklaştığı zaman, Allah'ın sevmediği duruma geldiği zaman Allah cezalandırmak için mağlup eder. O bakımdan onun anlaşılması çok önemliydi. Şimdi ben tabii şunu da söyleyeyim, o başkomutana, koca orduların komutanına Hz. Emel, seni azlettim, rütbeni aldım deyince, tabi o zaman rütbeler filan yok, daimi rütbe değil, komutan o, aldım deyince bitti. efendim. O bir er oldu, nefer oldu, ordudan bir kişi oldu, başka bir komutan geçti. Bu sefer söz onun, onun sözü dinlenecek, efendim ötekisinin sözü değil. O da ordunun içine indi, sıradan bir efendim mücahit e, safına geçti. Bu e, İslam'ın anlayışı böyledir yani hiçbir kimseyi böyle sonsuz saltanatlı kendi başına buyruk despot, efendim bir de halk tabiriyle ali kram baş kesen efendim kimse yapmıyor İslam. Hepsi Allah'ın karşısında sorumlu, edepli, sevgili, saygılı, düzenli efendim gidiyor herkesin böyle olması gerekiyor. Az ve sevgili e, kardeşlerim İslam'ın e, şeyi böyle İslam güzel. Yani öyle e, diktatörlük vesaire İslam'da yok. Peki tabi diyecek bazı kimseler benim bu sözlerimi duyunca niye şimdi İslam ülkelerinde diktatörler var? Evet bu tabi güzel bir soru. Ee, İslam kendisi bir ilahi nizamdır. Ee, İslam başkadır. Müslümanların hali pür melali, hali perişanı başkadır. Müslümanlar Müslümanlığı tam yaşamıyor ki. Evine git, bak. Kendi günlük yaşantısına bak. Kendisiyle konuş, kafasındaki fikirleri incele. Müslümanlığı tam değil tam Müslüman olmadığı için, efendim, her şey yamuk oluyor, yönetim de yamuk oluyor. Yani i̇nsanlar, efendim, layık oldukları idareyle idare olunurlar. Bu, Peygamber Efendimiz'in bir sözüdür. Layık oldukları şekilde idare edilirler. Başları, başlarına gelen Efendim kendilerinin işte bir şeyidir. Belki durumlarının bir cezasıdır. Maalesef birçok İslam ülkesinde Müslüman bile olmayan, efendim halkını bile sevmeyen, halkına hizmet bile etme düşüncesi olmayan kişiler, efendim çeşitli entrikalarla başa geçmiş oluyor ve o milleti ini mininlinettiriyor. Çevremizdeki, Orta Doğu'daki, Uzak Doğu'daki, dünyanın o terfi yerlerinde. Bir yığın İslam ülkesi var Açın İslam ülkeleri kitaplarını Durumlarına bakın Tarihlerine bakın inceleyin Göreceksiniz Ne kadar acı durumlar var Ben bu İslam ülkeleriyle ilgili Kitapları çok okumanızı Hepinize tavsiye ediyorum Efendim bizim kardeşlerimizden de İslam ülkeleriyle ilgili Kitaplar yazmış kimseler var Hem hali hazır durumlarını Yani şimdiki Şu anda 1999 yılındaki durumlarını Araştırın inceleyin Kaç tane İslam ülkesi var, ne kadar İslam ülkesi? Kaç puanlı, kaç dereceli, kaç artı eksili İslam ülkesi lütfen efendim iyice bir inceleyin. Bir de tarihlerini inceleyin. Bu İslam ülkesinin mazisi neydi? Nereden geçip nasıl, nereye geldi? O zaman bir inceleyin. Ne kadar ağzınız hayretten açılacak? Ne kadar hayret edeceksiniz? Ne kadar teessüf edeceksiniz? Efendim, eee lütfen hepinizin evinde şey olsun Müslüman ülkelerin bir listesi olsun efendim e, bilin Müritanya nerededir efendim bilmem e, Timor e, şey, Kumor Adal adaları nerededir efendim Nijerya'da ne kadar Müslüman vardır, Cezayir'de ne kadar vardır, Çat'ta ne kadar vardır, bir yerde bir karışıklık oluyorsa neden karışıklık oluyor ana sebep nedir Lütfen biraz dünya tarihini inceleyin. Dünyanın siyasetini inceleyin. Hali olayları inceleyin ve sorun. Vietnam'da bir harp oldu. Niye oldu? Vietnam'da Müslüman var mıydı? Vardı tabii. O Müslümanlar ne oldu o harfte? Kim bilir? Hiç haberimiz yok ki. E, Müslüman olmayan ülkelerde de azınlık Müslümanlar var. Onların durumlarını da incelemek lazım. Allah Müslümanları birbirleriyle ilgilendirsin. Dertleriyle dertlendirsin. Çünkü komşusu açken... Kendisi tok yatan bir Müslüman, iyi bir Müslüman değildir. Peygamber Efendimiz onu kendisinin mensup olduğu zümreden saymıyor. Bizden değildir buyuruyor. Cenabı Mevla cümlemizi şuurlu Müslüman eylesin. Müttefi Müslüman eylesin. Allah'ın sevdiği, Allah'ı seven hakiki Müslüman eylesin. Yolunda daim eylesin. Efendim zikrine müdavim eylesin. Bu zikir deyince bir hadis-i şerif daha işaretlemiştim. Onu da okuyacağım. Efendim, ondan sonra sohbetimi tamamlayacağım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyor ki, ben ata Allah'a fakat zeker Allah ve in kallet salatuhu ve siyahmuhu ve tilavetuhul Kur'an ve ben asallah eflem yezkuru ve in kesurat salatuhu siyahmuhu ve, ve tilavetuhul Kur'an. Burada lil Kur'an diye geçiyor bir cilde ve tilavetuhul Kur'an diye geçiyor. Efendim. Biliyorsunuz zikretmek diye bir şey var. Sevap. Ayetlerde emrediliyor. Hadislerde emrediliyor. Efendim Ya iyi ve lezâmeni Her zikrân kesîrâ. Ey iman edenler Allah'ı çok zikretiniz. Onun için her gün subhanallah diyoruz. Estağfurullah diyoruz. La ilahe illallah diyoruz. Allah diyoruz. Salavat getiriyoruz. Efendim. Gulvallahlar okuyoruz. Bunların hepsi zikir. Tamam. Zikretmek de çok sevap. Cihattan da sevap diyoruz. Ama bu zikir dediğimiz mübarek fiil nedir? Mahiyeti nedir? Bu hadis-i şerif onu açıklıyor. Birkaç defa birkaç toplantıda üzerine bastıra bastıra belirtmiştim. Ama bu sohbetimi beni ilk dinleyen kardeşlerimiz de dinleyebilir bu ihtimalde olduğu için bu sohbetimde de hem de bu sayfada yer aldığı için bu hadis-i şerifi bir daha efendim zikretmek, açıklamak istiyorum. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, Men eta Allaha fakat zeker Allah. Kim kim Allah'a itaat ettiyse, yani ibadetlerini yaptı, günahlara dalmadı, sevaplı şekilde hareket etti, o fakat zeker Allah. Allah'ı zikretmiş demektir. Ve inkalle salatu ve siyah muhve tilavetül Kur'an e, namazı. Nafile namazı demek tabi. Efendim, siyamı, orucu ve Kur'an okuması az bile olsa eğer gününü itaatle geçirdiyse adam, isyan etmediyse Allah'ı zikretti demektir. Ama eğer günah işlemişse asi olmuşsa Allah'a o kimse de Allah'ı zikretmedi sayılır. Zikretmemiş sayılır. Ve inkesüle salatuhu ve siyamuhu ve tilavetuhu lil-Kur'an Efendim Kur'an'ı namaz kılması, nafile namaz kılması oruç tutması ve Kur'an-ı Kerim'i okuması çok olsa bile Allah'ı zikretmemiş sayılır. Demek ki e, asıl, asıl direği zikir denilen Allah'ı zikretmek denilen güzel ibadetin aslı mayası cevheri içindeki özü Allah'a itaat etmektir. Eğer isyan varsa adam da Allah'a isyan ediyor. Günah işliyor. Devam ediyor günaha. Ama elin cebinde tesbih var. Başında takke var. Ta takkenin etrafına sarık sarmış. Sırtına da cübbemsi bol bir şey de giymiş. Ayağına da şalvar giymiş. Dış kıyafet itibariyle Tamam bu mütedeyim bir Müslüman, mütteki bir Müslüman görünüşüne ama isyan ediyor, ticaretinde yalan yemin ediyor, Efendim, onu aldatıyor, bunu aldatıyor, borcunu ödemiyor, parası olduğu halde yok diyor vesaire Bunların her birisi isyandır tabi, günahtır, misal olsun diye söylüyorum. Efendim, ondan sonra e, tesbihini de çekiyor. Hem kendisini aldatıyor hem başkalarını aldatıyor çünkü bu Allah'ı zikretmemiş sayılır çünkü zikretseydi bu günahları işlemeyecekti. Allah'tan korkacaktı. Madem korkmuyor, demek ki zikri hava boş tesir etmediğine göre demek ki zikretmemiş sayılır. Onun için sevgili derviş kardeşlerim, mümin kardeşlerim, mittaki kardeşlerim, efendim zikir erbabı efendim arif kardeşlerim yani zikirlerinizi yapın çok sevap tabii. Tesbihlerinizi ihmal etmeyin. Elbette yapacağız efendim, nafile oruçlarınızı namazlarınızı ihmal etmeyin Kur'an okumayı hiç ihmal etmeyin tabi burada namazı az olsa veya çok olsa diye şartlar geçtiğinden bu namazların oruçların e, ihtiyari namazlar, oruçlar olduğu anlaşılıyor keyfe bağlı değil yani farz olan namazlar bunun azı çoğu olmaz, sayısı bellidir farz olan oruçlar bellidir bunu azaltmak, çoğaltmak konusu değil. bunun dışındaki şeyler. Eğer bir adam Allah'a itaat halindeyse bu efendim e, ihtiyari olan orucu, namazları, Kur'an okuması az bile olsa Allah'ı e, zikrediyor demektir. İtaat etmiyor da isyan ediyorsa, günahları işliyorsa o zaman e, bu ihtiyari namazlar, oruçlar, ve Kur'an okuması çok bile olsa Allah'ı zikretmemiş demektir. Bu da dervişliğin özüdür işte. Bu hadisi şerif Efendim, dervişliğin önemli bir parçası olan zikretmenin ruhunu gösteriyor. Ruhsuz bir ceset ölü demektir. İtaat olmayan bir zikir de efendim, itaatsiz olan bir zakir de efendim, zakir değildir. O zikir de onun yaptığı zikir de zikir değildir. Kabul değildir yani. Başına çalınacak yüzüne fırlatılacak. Manevi bakımdan. Onun için Allah'a itaat etmeye her anda isyan etmemeye, itaat etmeye son derece dikkat etmeniz gerekiyor. Son derece dikkatli olmamız gerekiyor. İsyan oldu mu? Efendim dervişlikte, zakirlikte siliniyor. Allah bizi haramlardan, günahlardan korusun. Kendisine itaatle ömrünü süren, günlerini geçiren, efendim itaatli kullarından eylesin. İsyandan korusun, tevfikini refik eylesin, sevdiği amelleri işlemeye muvaffak eylesin, ümmet Muhammed'e faydalı eylesin. Ki bu devirde ümmet Muhammed'in Müslümanların ciddi çalışmalarına çok ihtiyacı var. Yani böyle ihtiyacın çok olduğu bir devirde Müslümanların gevşek durması çok fena oluyor. Son derece ciddiyetle işi vehametini anlayıp ele almak ve İslam için çalışmak lazım. Allah hepimizi gayretli Gayretli, gayretli, efendim, çalışkan, himmetli Müslümanlar eylesin. Çok sevaplar kazanmayı nasip eylesin. Cumalarınız mübarek olsun. Allah nice mübarek günlere ertesin Müslümanların dertlerini izale eylesin. Sıkıntılarını feraha çevirsin. Hastalarımıza şifa, dertlerimize deva, borçlarımıza eda nasip eylesin. İki cihanda izzet, itibar, kıymet sahibi eylesin. Mesut Bahtiyar eylesinler. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berkântı.